901. Konu, Hz. Peygamber'in Habeşli hizmetçisi ve Abdullah bin Mesud'la güzel geçinmesi, Hz. Ömer şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber'in Habeşli küçük bir hizmetçisi vardı, bir gün huzurlarına girdiğimde o Habeşli hizmetçinin Hazreti Peygamber'in mübarek sırtlarını ovaladığını gördüm ve, ey Allah'ın Resulü, sırtınızdan herhangi bir şikayetiniz var mı, diye sordum, dün akşam bindiğim deve beni çok sarstı, buyurdular.